Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kendi ümmetini tarif edememek, namazın tarifini yapamamak kadar eksiklik değil midir kardeşlerim? Müslüman çocuk yetiştirdiğini düşünen bir anne ve babanın, Müslümanlara hizmet için gençleri eğitmek üzere kurulmuş bir vakfın, derneğin, medresenin yöneticisinin orada senelerce eğittiğini, Müslümanca yetiştirdiğini, abdestin farzlarını, namazın şartlarını, orucun, iftarın şeklini anlattığı eğitiminden sonra Ümmeti Muhammed profili çizer misin? Diye bir soruya cevap veremeyen gençleri yetiştirdiklerini iddia etmemelidir kimse. Hanım kızlarımız Allah onlardan razı olsun tesettürleriyle cihad ediyorlar. Tesettürlü davası olan bir hanım kıza bu tesettürün ümmetinin onuru değil mi dediğimizde evet diyecektir. Ümmet başörtü takmaktan ibaret mi? Temel profilini Çizebilir misin bu ümmetin diye sorulduğunda cevap veremiyor olması ümmeti Muhammed'in gençleri açısından bir eksikliktir. Kardeşlerim abdestin farzlarını say sorusuna abdest alarak da cevap versek yeterli. 1-2-3-4 diye saysak da yeter. Ümmeti Muhammed'in profili kimdir? Farklılığı nedir? Niye İsrail İsrailoğulları değil? Niye Musevi değil? Niye Nasara değil de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ne getirecek bu ümmet? İçi nasıl dolacak bu ümmetin diye sorulduğunda pratiğini gösteremeyip sayayım bari en azından. Bu ümmet budur, buydu. Bu olacak bir gün inşallah diye ufuklarda gözümüzde meşaleler gibi parlayan ümmetin gençlerini bize göstermek, anlatmak zorunda eğitimcilerimiz. Bugün ve yarın, ümmeti Muhammed'in gençlerine eğitim verenler, çocuklarına Müslümanlık şuuru verdiğini düşünenler, bu konuda kitaplar yazanlar, bu konuda ümmeti Muhammed'in İnsanlarına hizmet ettiğini düşünenler bir ümmeti Muhammed profili, ümmet karakteri, ümmet özellikleri, bu ümmetin insanlığa kazandırdığı şeyler diye bir liste bilmelidirler. Aksi takdirde sadece Selahattin Eyyubi çok büyük bir kahramandı demekle yetinip kalırız. 21 yaşında Fatih neler yaptı demek avuntudur. 21 yaşında adam yetiştiren ümmeti tanımak lazım. Biri tutulmuş bir balığı öyle elinde sallayıp duruyorsun. Fatih, Fatih. Fatih yetiştiren sisteme bak sen. 21 yaşında çocuklara sur devirten ümmet şuuru önemli. Birinde orijinale sahip olmak var. Öbüründe de bir örnek üzerinden Asırlarca teselli bulmak var. O arada İstanbul yeniden fatihlere muhtaç olmuş. Senin haberin bile yok olur. Ümmeti Muhammed'in artık kimliğini tanıyor olmamız lazım. Hedefimiz elbette ve elbette namaz kılan gençtir. Elbette Ramazan gün oruç tutan gençtir. Hiç tereddüdümüz yok. Haykırır ve ilan ederiz ki Tesettürlü kız mücadelesi yapıyoruz. Ümmeti Muhammed'in kadınının tesettürünü büyük cihat görüyoruz. Bedir gibi görüyoruz. Elbette böyle. Ama bunları müzelerde değil, bunları tarih kitaplarında değil, evlerine saklanmış olarak değil, sadece camide böyle olanlar olarak değil, her yerde kainatı bu kıvama getiren şuura biz ümmet diyoruz bu şuuru sahiplenmek istiyoruz. Kardeşlerim, bazı özellikler sayacağız. Bu ümmeti Muhammed'in karakteridir bunlar diyeceğiz. Bu özellikler üzerinden ümmet şuuru kazanıp yeni nesillerin bu şuurla yetişmesi sadece filanca kitabı okumuş olmaktan değil, sadece filanca ibadeti yapmaktan değil, en azından dava olarak Ümmet davasının ne demek olduğunu anlayacağız Neden Neden kardeşlerim Neden Ashab-ı Suffa'da bir hafta kalan bir insan Resulullah'ı temsilen bir eyalete gönderiliyordu Bu nedir ya Bir hafta Ashab-ı Suffa'da kalıyor İmtihan'a tabi tutuluyor Kur'an'ı en iyi Kur'an'ı en iyi öğrenen hangisi tespit ediliyor 9 yaşında çocuk vali olarak tayin ediliyor. Destan bu destan. Senelerce medreselerde kalıp gittiği yörede ümmeti Muhammed'i temsil etmek bir kenara sadece ümmetin Müslümanların sadakasını toplamaktan başka bir meziyet yapmayanlar Ashabu Suffa'da bir hafta kalıp Resulullah'ın temsilcisi olarak Arap Yarımadası'nı donatanlarla aynı cenneti paylaşırken hiç sıkılmayacaklar mı? Bu temenni bile sıkıcıdır kardeşler. Bir haftası yeten bir eğitim senelerce niye yetmiyor şimdi? Çünkü sadece namaz öğretiliyor. Kayra ümmetin uhricetlin nas mantığıyla çalışmıyoruz. Namazı öğrettik mi yetiyor? Namaz ümmetiyiz diye şuur vermiyoruz. Namaz için Eğitim alıyoruz, namazı müdafaa eğitimi almıyoruz. Onun için patron kıldırmıyor diye namaz kılmamakta sakınca görmüyor. Onun için cuma namazına göndermem diyen patron da aç kalma pahasına da olsa isyan edip ben çıkarım buradan diyemiyor. Çünkü şuur ancak vakti gelince ve imkanlar varsa namaz kılma şuurudur. Namaz ümmeti olmak başka bir düzey kardeşlerim. Tesettür ümmeti olmak başka bir şey. Allah cehenneme koymasın diye, tesettüre bürünmek başka bir şey. Biri ümmeti Muhammed'in adına örtünmektir. Başını açması teklif edildiğinde, genç bir kıza fakültede veya herhangi bir yerde, bir Müslüman olarak başımı açarsam cehenneme girerim demesi bir düzey, bu kurtarır cehennemden gerçekten. Bu tesettür, Ümmeti Muhammed'e aittir. Ben başımı açarsam bir buçuk milyar ümmetimi mahcup ederim diye başını açmayan bir kızınki bambaşkadır. Bütün ibadetlerde namazdan tesettüre varıncaya kadar ümmeti Muhammed'in toprağını müdafaa etmeye varıncaya kadar her şeyde şuur bu olmalıdır. Ümmet şuuru. Böyle bir şuuru ırkçılık ezemez Allah'ın izniyle. Fakirlik perişan edemez. Siyonizmi vesairesi ezemez. Çünkü bu şuurun yanında Allah'ın rahmeti var. يَجُلَّهِ مَعَ الْجَمَعَى var. Allah'ın eli, rahmet eli, Allah'ın teyyidi o zaman cemaatin üzerindedir. Bu ümmet şuurudur. Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, ümmeti Muhammed'i tanıyalım, açalım dosyasını. Ümmeti Muhammed'i tanıyalım, Kimdir bu ümmet? Ashab-ı Suffa'da bir haftada ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Üç sene Medine'de kalan Ebu Hureyre ümmetin hafızası olarak tarihe nasıl geçti? Kadınlar bile nasıl alime mücahide olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü ak ettiler? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kulübüne kiliğine adam toplamadı. Cemaatine adam toplamadı, ümmetine topladı. Ümmetliğine topladı. Kulluğa, Allah'a teslim olmaya çağırdı insanları. Bunu da kabul edenler, ümmetten bir fert oldular. Biri hepsi kadar, hepsi biri kadar oldu ümmeti Muhammed'de. Şimdi kardeşlerim, bazı esaslar üzerinden, ümmetimizi ilk gününden bugüne kadar çözelim. Neydi bu ümmet? Kur'an'ımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bizi hangi sistem üzerinde yetiştirmek istiyor? Eğitimimiz ne olmalı? Vakıflar program yaparken nasıl program yapmalılar? Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli insan yetiştirme programı, vakıflar, dernekler hangi mantık üzerinden yapmalıdırlar? Bu derste onu konuşuyoruz. Örnekler üzerinden ve ilkeler üzerinden. Birinci ilkemiz, ümmeti Muhammed ilkesi. Ümmeti Muhammed programı, Ashab-ı Suffa şuuru, bir haftada Resulullah adına ümmetin imamı olacak insan yetiştirme karakteri, hani bir de var ya 17 yaşında Resulullah'tan sancağı alan delikanlı, köle çocuğu olduğu halde, Resulullah'ın elinden Ömer'in yanında hizmetçi kalacağı, er olarak çalışacağı bir ordunun komutanı olmak, Hangi okul mezun olmayı gerektiriyormuş onu konuşuyoruz. Bir. Bir. Ümmeti Muhammed'in imanı kapsamlı imandır. Kapsamlı imandır. Bütün peygamberlere, bütün kitaplara iman eder. Kendi peygamberi Musa'ya değil, kendi peygamberi İsa'ya değil, İdris aleyhisselama değil, Nuh aleyhisselama değil, Allah adına yeryüzüne gelmiş, 120 küsür bin peygamber dosyasını beynine koymuş bir mümin, bütün insanlık kapasitesinde mümin demektir. Bunun için defalarca bu derslerde vurguluyorum ve yer yerde tepki görüyorum. Biz, Orta Doğu'nun bir kasabasına gelmiş İsrail oğullarından bir hümmet değiliz diyorum. Çünkü İsrail oğullarından birisi Musa'ya iman ettin mi? Yuşa aleyhisselama iman ettin mi? diye sorgulanacak. Bana ise Muhammed aleyhisselam kadar Yuşa aleyhisselama da iman ettin mi? diye sorulacak. Kardeşlerim sahibi hadis-i şerifi çok iyi biliyorsunuz onu burada ele alalım. Bakara suresinin son iki ayeti için Efendimiz ne buyuruyor? Her gece, her gece yatmadan onu okuyana lekefetâh, lekefetâh, yeter, yeter, o gece yeter. Öldün kurtuldun o gece. Hangisi bu? Âmenel <gülüyor> rasûlû bi'ma unzila ilayhi mir <gülüyor> rabbihil mu'minun peygamber kendisine indirilene iman etti müminler de iman ettiler Küllün <gülüyor> amene billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi hepsi Allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine iman ettiler le nuferriku beyne ahadin mir <gülüyor> rusulihi peygamberler arasında hiçbir ayırım göstermiyoruz ya Rabbi. Şu yüreğe bak be. Yastığa başını koymadan, 124 bin peygamberle beyatlaşarak yastığa giriyor ümmeti Muhammed'den herhangi bir kimse. Orta Doğu'nun bir kasabasında Yuş'a aleyhisselama iman et, cennete gir denmiş bir insanla aynı olabilir mi bu ümmet? Elbette bu ümmet 124 bin etnik yapı ve ayrı din denebilecek bir nitelik barındıran kafa sahibi olduğu için delireni de fazla olacak, kavga edeni de fazla olacak, sıkıntısı olanı da fazla olacak elbette. Elbette bu ümmet on binlerce peygamberle beraber iman eden bir ümmettir. Her gece... Amener Resulü'yü sonuna kadar okuyana leke fetahu niye diyor Peygamber Aleyhisselam. Her gece bu azametli büyük propagandayı paylaşan bir ümmetiz biz elhamdülillah. Elhamdülillah. 124 bin kere yazıklar olsun bu kadar büyük ve kapasiteli bir ümmeti kendi 20 kişilik cemaatiyle sınırlandırıp o cemaatin dergisini alınca cennete girmeyi vaat edene yazıklar olsun 124 bin peygamber sayısınca yazıklar olsun be. Bu ümmet bu kadar küçük düşündürülür mü? Peygamberi her gece la beyne hadin mir rusulü de yetsin sana bu iman diyor. O ise onun şusuna bağlandın mı? bu sunu rüyanda gördün mü? Şusunu da tefekkür ettin mi? Cennettesin diye bu büyük ümmeti, kainat çaplı bir ümmeti, Adem aleyhisselamdan beri gelen bütün peygamberlerin davasını sahiplenme ve her gece bu davadayım ya Rabbi diye Allahla beyatleşmek demek. Amin al Rasulullahü Aleyhümü Rabbi ve Tabii bunu da camide okuttun mu imama? Zaten senin tekrarında gerekmiyor. Ne dediğini de anlamıyorsun. Tütsü, şey tutsu, deprem olmama duası. Oku gitsin nasıl olsa. Hayır. Bu ümmetin imanı bu imandır elhamdülillah. Böyle iman ediyoruz biz. Elbette derdimiz çok olacak bizim. İnsanlığı kuşatıyorum kardeşim. 7 milyarı kuşatıyorum. Belki 37 milyarı da Adem Aleyhisselam'dan beri toprağın altında. Tamamına Allah sahipleneceksin diyor ya. La نُفَرُّكُ بَيْنَا هَدٍ مِنْ رُّسُولِ Ümmet budur. Buna biz ümmet diyoruz. Yazıklar olsun. Onlarca yüzlerce kere yazıklar olsun. Peygamberlerin davalarını sadece mezar ziyareti diye şurada gidip yağmur duasına burada mezar duasına git ondan sonra güzel de zemzem sulu bir aşırı, aş, aşure çorbası yap. Tamam be peygamberlerin varisi oldun zaten. Yuh olsun böyle bir anlayışa. Yuh olsun. La beyne ahadin mir <gülüyor> Sadece çorba yemeyi anlayana yuhlar olsun. Bir yuh da etmez. Bu ümmet bu kadar küçültülür mü ya? Her gece Allah ile ahitleşmektir bu Adem aleyhisselamdan peygamber aleyhisselam efendimize kadar ve dolayısıyla o da hatem Enbiya olduğu için onun başında bulunduğu on binlerce peygamberin davasına iman etmek iman kardeşlerim ben burada çıldırasıya bir şey söylüyorum çıldırtacak şey de söylüyorum ben Resulullah'a iman ettim diyen birisi ama zekat oruç öyle şeyle alakam yok cihat yok e iman da ettik. Kurtuluyor muydu? Muhammed'e iman ettim demek ne anlama geliyordu? Peşindeyim. Cihada gelmeyene sen ne biçim iman ettin deniyordu değil mi? Peki iman demek ki peşinden gitmek demek. E ben lâ nüferriku beyne hadim mir rusuli Hiçbir peygamberi ayrıt etmeyeceğime Bütün peygamberler benim gözümde aynı olduğuna iman ediyorum. Allah böyle bir imanı da her gece bana tekrar ettiriyor. Yatsın namazı kılıyorsam camide kılmıyorsam evde yatarken tekrar ettiriyor. E, bu ne anlama geliyor? Ben Nuh Aleyhisselam'ın cihadı varsa onu da yapmaya sözüm olsun Rabbim diye iman ediyorum her gece demektir. Vay be çok peygamber vermiş saydık gittik hepsini demek değil herhalde bu değil mi? Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'a gelin kim dediyse biz onun peşindeyiz. Ümmeti Muhammed'iz çünkü. Ama o peygamberlerin davalarının peşindeyiz, mezarlarının peşinde değiliz. Mezarına gidip oyalanmak eğer, bizim asıl davasını ihmal etmemize neden olacaksa, mezarına da gitmem, davasına giderim. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا اُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَيْلَيْكَ الْمَصِيرِ her gece Allah ile aitleşmek bu. Duyduk ya Rabbi. Neyi duyduk? La نُفَرِّكُ بَيْنَا حَدٍ مِنْ Bu büyük potansiyel imanı duyduk. وَا <gülüyor> تَعْنَا Ve itaatimiz olsun ya Rabbi. Söz. وَفْرَالَكِ <gülüyor> Yine de sen bizi mağfiret et. Belki beceremeyiz ya Rabbi. Kuluz çünkü. وَاِلَيْكَ <gülüyor> الْمَصِيرِ Sonunda sana geleceğiz. Bu imanla gideceğiz. Bu ümmetten cennete girmek isteyen herkes, Şiit aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın ve hepsinin başında da Muhammed aleyhisselamın davasına topluca iman ederek cennete girer. Semih'le vata'na budur. Duyduk ve itaat ettik ya Rabbi. Kapsamlı bir imanımız var bizim. Bu kapsam, kimilerinin kafasında küçük olabilir. Kapasitesi, onun hacmi, bu imanı anlamaya yetmeyebilir. Bari Kur'an'a itiraz etme. Semi'lâ vâta'nâ de kalsın. Kapasitesi büyük olan, ümmet namına düşüneni bari hor görme. Herkesin kapasitesi olmayabilir. Senin ayakkabı numaran küçük olabilir. Kafatasında cılız olabilir senin. Büyük düşünenleri, Adem Aleyhisselam'dan beri Allah diyen herkesi kardeşi bilenleri bırak bari onlar bu feza gibi büyük bir ortamda hiç olmasın hür bir şekilde Allah'ın davasına sahip çıksınlar. Ümmeti Muhammed karakterinden söz ediyoruz. Meal okuyarak değil. Ümmeti Muhammed'in içerisinde iki tane insan bulup dergini ona sattırarak değil. Haftalık toplantı yaparak değil bu kapasiteyle amener rasulü bima Rabbi, vel mu'minun kullun amene billah ve melaiketi ve kütübihi ve rusulih la nuferriku beynahedim mir rusulih hiçbir peygamberin fark yok gözümüzde Nuh'un davası davam kardeşim İbrahim'in davası davam Nemrut babamın katili benim düşmanım Firavun benim düşmanım. Neden? Musa'nın düşmanıydı aleyhisselam. Musa benim peygamberim. Benden Musa'ya kimse ayıramaz. Beni kimse Lut aleyhisselamdan koparamaz. Ben Lut aleyhisselama iman ettim. Beğendim filan değil. İman ettim, iman. Tarihte var olmuş bir şahsiyet olarak görmüyorum cennete girmem için Allah'ın önüme şart olarak koyduğu birisi görüyorum. Lut aleyhisselamı Zekeriya aleyhisselam Meryem'i bakan şanslı bir peygamber. Ne alakası? Ne biçim cümle bu be? Ne biçim cümle bu? Zekeriya aleyhisselam cennete girerken Allah'ım bana inanıyor muydun Zekeriya'ya diye soracağı isim. İman La nüferruku beyn hadim bir rusulü bütün peygamberlere ve bütün kitaplara iman etmedikçe cennete girmeyeceğim ben. Ümmeti Muhammed bir numaralı karakteri kapsamlı ve kuşatıcı imanı olan bir ümmettir. Bu iman da oyun değildir, tefekkür değildir, beğenmek filan değildir. İman, iman. Benim Musa Aleyhisselam'a imanımla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanım arasında bir fark yok. Cennete girme şartım. Önüme konan cennet şifresinin kod numaralarından biri de İsa'dır, Yahya'dır, Harun aleyhi Bu mantıkla düşünüyoruz. İki, kardeşlerim, Ümmeti Muhammed profili çizeceğiz. Nesil yetiştirmek, ve ümmete hizmet etmek, İslam'a hizmet etmek iddialarının içini dolduracağız. Bu ümmet, emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker ümmetidir. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet? لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ münker Gerçeğinin içini dolduruyor. Muhakkak emri bil maruf yapacaksınız. nehyan yani münker yapacaksınız. Ne demek? İyiliğin öncüsü bir ümmet, kötülüğün engelleyicisi bir ümmetiz biz. Binaenaleyh, eli ayağı tutan, dili tutan, hareket edebilen, konuşabilen, eylem yapabilen, para verebilen, destek verebilen, lojistik imkan sağlayabilen, herhangi bir mümin, Yeryüzünde iyiliklerin yayılması için uğraşmak zorundadır mümin olarak yaşayabilmek için. Kötülüklere engel olmak herkesin görevidir. Sadece kolluk güçlerinin, emniyet güçlerinin görevi değildir. Belki ümmeti Muhammed'in toplum olarak yaşadığı yerde bu tür silahlı güçler en son göreve müdahale edecek kimselerdir. Kötülüklerin karşısında Ümmet olarak dururuz biz. Askeri ve polis gücü olarak değil. Ümmet farkı budur. Rabbimiz kitabında bu karakterimizi çok açık bir şekilde farklı ayetlerde beyan ediyor. Biz ümmeti Muhammed olarak bu kapasitemizi yani emri maruf ve nehyi anil münker kimliğimizi çok ayrı bir başlıkta bir iki ders olarak işleyeceğiz inşallah. Bunun aksamasının Kabe'de tavafın aksamasından daha vahim sonuçlar getirdiğini farklı derslerde görüşeceğiz inşallah. Bilerek, bilerek söylüyorum. Kabe'de tavafın aksadığını düşünürüz. Elhamdülillah 1400 senedir bir iki istisna selmel büyük bir olay dışında Kabe'mizde farz namaz, kâmet getirilince hayalâsılâh hayalâsılâh Kadıkâmen salâ, kadıkâmen salâ, Allah-u Ekber dedi mi müezzin? İmam Allah-u Ekber de iftida tekbiri alınca tavaf durur. O dört rekatı öğle namazı kılınana kadar durur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demeden imam tavaf başlar bir daha. İkinci selamına fırsat kalmaz insanlar tavafa başlarlar. Elhamdülillah Mekke fethedildiği günden beri 24 saatin içinde bu namaz seansları hariç 24 dakika tavaf durmamıştır. Elhamdülillah. Bu ne büyük muhteşem bir şey. Tıpkı dünyanın, güneşin birbirleri etrafında dönme hikayesinin aksamadığı gibi bu kadar. Belki büyük bir sel olduğunda böyle bir birkaç kere sel faciası var. birkaç savaş esnasında. Bir de bir inşaat esnasında belki. Yani toplamı 10 gün değildir bunların. Toplamı bütün 1400 küsür sene zarfında. Elhamdülillah. Fakat bir cümle söylüyorum. Ümmet-i Muhammed'in emri bilme'ruf ve nehi' anil münker yapması, yani iyiliklere öncülük, kötülüklere de engel olma kapasitesinin aksaması, bu tavafın aksamasından daha vahimdir. Çünkü tavaf, Ümmeti Muhammed'in muazzam ibadetlerinden bir ibadettir. Ve Rabbimiz kitabında, tavaf edindiği emretmektedir. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri. İbadettir, muazzamdır, muhteşemdir. Ama, ümmeti Muhammed, karakterlerinden bir karakter değildir. Kur'an çok açık bir dille, daha sonra bunu dediğim gibi, ayrıntılarıyla göreceğiz. Çok açık bir dille, emri bil ma'ruf ve nehyi anil münkeri, bu ümmet, olmanın şartı olarak konuşuyor bu ümmetten olacaksın onun için Umar bin Hattab radıyallahu anh diyor ki kim bu ümmetten olmakla övünmek istiyorsa bu ümmetten olmanın şartını yerine getirsin diyor çünkü Allah kuntüm hayra ummetin uhücetlin nas Alimran suresinin ayeti artık bu ayetleri rakamlarıyla ezberledik arkadaşlar ayetleri ezberledik bu insanlık için çıkarılmış bir ümmetsiniz siz. Ayetinde. Ukhricet linnas te'murune bilme'rufi ve tenhevne ani'l munker. Niye insanlık için çıkarıldınız? Çünkü siz, iyiliği emreder kötülükten alıkoyarsınız. Tavaf edersiniz demiyor ama. Tavaf ettikçe bu ümmettensiniz demiyor. Kardeşlerim, o ayete defalarca geleceğiz. Ama, eğer zihinleriniz yanınızdaysa kalemleriniz demiyorum zihinleriniz yanınızdaysa bu ayeti bir inceleyin bakın ayet ne diyor kümtüm hayra ummetin uhücetlin nas insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz te'murune bilme'rufi ve tenhevne anil munker bunun için emri bir ma'ruf neyne anil munker yaparsınız ve tü'minune billah ve Allah'a iman edersiniz Zihniniz beraberinizde ise dikkat kardeşler. Allah'a iman nereden sonra geliyor? İyiliklerin öncüsü bir ümmet misin? Zulmünden münkeratına, isyanına kadar Allah'ın sevmediği, razı olmadığı şeyler yapıldığında kükreyen bir Müslüman mısın? Eh diyen bir Müslüman mısın? Kurubet dualar mı yapıyorsun? Yüreğini, patlayacak bir bomba olacak kadar şiddetli ve hırslı bir şekilde Allah'ın dinini müdafaaya, kötülüklere karşı kendini siper etmeye hazır mı tutuyorsun? Kuntum khayra ummetin uhicet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenheuna anil munkar ve tu'minuna billah. Ve billah. E, siz emri bil maruf yaparsınız, nehyanil munkar yaparsınız. Allah'a da iman edersiniz. Ya Allah'a iman etmeyen emri bil maruf yapsa nasıl olur? Ne olmaz ki zaten? Ama ayeti tefsirlerinden incelediğiniz zaman görürsünüz ki iman bir öz ise o özü koruyan dış koruma çevresi emri bil maruf ne yani münkerle ayakta duruyor. Camiye namaza gidip Ramazan'da iftar verip ümmeti Muhammed'in düşmanları tarafından istila edilen ahlak sellerine karşı ses çıkarmayan, gençlerin ahlaksızlığa kurban gitmelerine karşı refleksi olmayanlar bu ayette kendilerine nasıl yer bulacaklar merak ediyorum. <gülüyor> ümmeti Muhammed dedik ki kapsamlı imanı olan bir ümmettir. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam emri bil maruf, ve nehyi anil münker ümmetidir. Bu ümmettenim diye göğsünü kabartacak olan ne diyor Ömer radıyallahu anh? Şartı yerine getirsin diyor. Çünkü hayırlı ümmetten olmayı emri bil marufa bağladı Allah. Ve kardeşlerim, bu ümmet insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmettir. Biz insanlık ümmetiyiz. İnsanlığın olmadığı yerde biz yokuz. Bu ümmet yoktur. Bir yerde insanlık varsa ümmeti Muhammed'in koltuğu var orada demektir. Farklı yerlerde farklı şekillerde bunu tekit ediyorum. Aile ilişkisinde insanlıktan taviz veren erkek, İnsanlık açısından taviz veren kadın, şeriatın hükümlerine sığınmasın. İnsanlığın içini doldurmayanlar, İslam şeriatını kendilerine koz olarak kullanamazlar. Böyle bir hakları yoktur. Çünkü İslam meleklerin dini değil, cemadat dini değil, insan ve cinnin dinidir. İnsan karakteri olmayan birisi insanlık ne anlama geliyorsa O karakteri taşımayan birisi İslamlık diye bir iddiada bulunamaz Biz insanlık Ümmetiyiz Çünkü en iyi insanlık bizde var Tarihimizde var Kur'an'ımızda var Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Siretinde ve sünnetinde var Filancı cahili görmüyor musun? Müslüman mahallesinde rezillik işliyor. Ümmeti Muhammed'in önünde duran örneklere bak sen. İçine karışmış çıfıtlara bakma. Ümmeti Muhammed'in çöplüğüne atılması gerekenler, bir sebeple önünde duruyor diye, ümmetin realitesi bu değil ki. Ümmeti Muhammed'in çöplüğü olacak olsa, o çöplüğe atılması gerekenlerdir onlar. Ümmetimin orijinal örneği Resulullah'tır. Ailesinde aleyhissalatü vesselam siyasetinde, ticaretinde, merhametinde, insanlığında Resulullah üsve-i hasenedir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı güzel örneklerdirler. Allah'ın razı olduğu insanlardır. Tabi'in nesli övülmüş nesildir. Bu ümmet, insanlık ümmetidir. Üçüncü karakterimiz bu. Biz böyle bir ümmetiz. İmanımız kapsamlı bir imandır. Ümmetimiz, emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker ümmetidir. Ümmetimiz, oturduğu zemini, insanlık zemini olarak tutan bir ümmettir. Abdesi bozulunca, namazı da bozulduğu gibi insanların insanlığı gidince İslamlığı da gider bunu ben felsefi bir ifade olarak söylemiyorum insanlık bütün bir kavram olarak değil sadece bir ahlak başlığında bile bulunduğunda ahlakı olmayanın imanının olmayacağını söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahlak bizim gözümüzde geçsen de geçmesen de olur okul derslerinde basit bir şey. Sarhoş ama ahlaklı bir adam denebiliyor bize göre. Nasıl oluyor sarhoş ahlaklı adam ayrı bir konu tabi. Burs veriyorsa zaten çok ahlaklı. Yeter ki işçisine maaş versin vermesin önemli değil. Burs veriyor bizim vakfa. Ama zalim olsun, zalim olsun. Burs verdi. Bize göre böyle ama Peygamber aleyhisselam bütün insanlığa değil insanlığın insanlık denen değerin bir parçası olan ahlakı bile kaybeden imanının gideceğini söylüyor. Adam Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, huzurunda denebilecek bir şekilde tartışıyor iki ensardan bir mümin, iki mümin. Ya utanmıyor musun şöyle böyle diyor öbürü de ya onu karıştırma filan gibi ne diyorsa artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bırak! Hayası olmayan nimane mi olur ne konuşuyorsun diyor. Haya ahlakın içinde bir bölümdür sadece. Ahlak insanlığın bir parçasıdır. Parçanın parçasının gitmesini bile İslam dışında kalmak olarak görüyor sallallahu aleyhi Bu ümmet insanlık ümmetidir. İnsanlığın olmadığı yerde bu ümmetin iddiası yok demek. Hayvan çiftliğinde ümmeti Muhammed karakteri görülemez. Ormanda da görülemez. İnsanın olduğu yerde, insanlığın bulunduğu yerde çiçek açar benim ümmetim. Ümmetimin toprağı insanlık toprağıdır. Kardeşlerim hepimizin bugün iftihar edeceği bir sahneyi hafızalarımızda canlandırmak istiyorum. Tarihimizde ümmeti Muhammed'in tarihinde meşhur bir Kadisiye Savaşı vardır. Ashab-ı Kiram'dan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu arda ümmetin genç delikanlısının komutasında gerçekleşmiş bir savaştır bu. Kadisiye bugünkü Irak'tan İran'a geçiş bölgesinde kasabanın adıdır. Kadisiye Ömer bin Kattab, radıyallahu anh zamanında, Hizet'in 14-16. sene, farklı iki tarih var, 14-15-16. senelerinde, yani Ömer bin Kattab'ın hilafetinin, ikinci veya üçüncü senesinde, meydana gelmiş bir cihattır Bugünkü İran toprakları, bu Kadisiye savaşının, cihadının yapıldığı e, gün, Ümmeti Muhammed'in oldu. Dolayısıyla Kadisiye demek, İran demek. O zamanki adıyla Pers İmparatorluğu. Hepinizin bilmesi gereken tarihi bir vaka, ateşperest mecusilerin diyarıydı o zaman. O yüzden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki yeri hedef gösterdi yakın olarak. Biri Konstantiniyya, İstanbul, öbürü de orası. Yakın hedef olarak ümmetine gösterdi. Ömer bin Kattab, Radıyallahu anh Sa'd bin Ebi Vakkas'ı Allah dostu, cennetle müjdelenmiş mümin insanı görevlendirdi. Bir ordu kurdu. <gülüyor> Çok farklı rivayetler var. 7 bin, 8 bin, 10 bin kişi kadar oldukları söyleniyor. Ve meşhur Kadisiye Savaşı ile beraber Sa'd bin Ebi Vakkas'ın eliyle mecusilik devlet olma kabiliyetini kaybetti. Ama dünyada kayboldu denemez. Şimdi üstelik e, o zaman odun toplayıp yakıyorlardı saf, saf Şimdi doğal gaz Azerbaycan'da falan pek çok yerde var. Doğal gazı topraktan bağlıyorlar. Üstünü de tutuşturdular. Kıyamete kadar yanacak. Öyle Allah akıl mı versin diyeceğim de mecusi aklı ne yapacak? Yani işte öyle yanıp duruyor. Şimdi kültürel etkinlik olarak yapıyorlar ama bizde de hidrales kültürel olarak yapılıyor. Şeytan Niyetiniz kültür olsun, sekafe olsun, ne olursa olsun, siz yapın diyordur içinden. Yapın, unutulmasın bu. Niyetiniz kültür olsun tabi. Aynı bir konu. Girmiyorum bu konulara. Girsem bir daha çıkamam, ondan dolayı girmiyorum. Kardeşlerim, bu kadisiyeden, birkaç isim zikredeceğiz. Biri Saad bin Ebi Vakkas'tır. Bu Saad bin Ebi Vakkas, radıyallahu anhu ve arda, ümmeti Muhammed'in e, delikanlısı. İkincisi Rüstem'dir. Rüstem, Pers İmparatorluğu'nun, yani Mecusi'lerinin komutanı. Napolyon'u diyeyim size. Onların Napolyon'u. Saad bin Ebu Vakkas'ın karşısına çıkan adam. Bir de Rib'i ibn -i Amir. Rahmetullahi aleyh. Rib'i ibn -i Amir, bu delikanlının, bulunduğu bir sahne ee, i̇bn Kesir isimli muhaddis tarihçi ve büyük müfessir i̇bn Kesir tefsiriyle meşhur olan müfessirin El-Bidaye ve-Nihaye isimli meşhur bir kitabı vardır büyük bir tarih kitabıdır hicretin 7. asrına kadar insanlığın tarihine getiriyor baş ve son demek El-Bidaye ve-Nihaye Adem aleyhisselamdan başlıyor Hicretin 700. yani kendi yaşadığı zamana kadar tarihi getiriyor. El-Bidaye ve-Nihaye bir ilahiyat talebesine bile lazım olmayan ama ümmeti Muhammed'in iftihar edeceği ilim kitaplarından birisidir. Kütüphanemizde bulunsun. Bu ümmetin yüz akı eserlerden biri olduğu için. Orada bu Sa'id İbni Ebi Vakkas'ın liderliğinde Kadisiye Savaşı'nı uzun uzun anlatıyor. Buradan arkadaşlar pasajlar nakletmek istiyorum. Ee, niçin? Hayra ümmeti uhricetlin nas. İnsanlık için çıkarılmış ümmet. İnsanlık için çıkarılmış ümmet. Medine'de ashabu ı Suffa'da izlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethinde görüldü. Haydi gidin hepiniz serbestsiniz dedi kendisini öldürmeye, yeminli adamları affetti, Mekke fethinde, ama hep Medine'de mi böyle, hep Mekke'de mi böyle, yahu Ashab ı Suffa mı hep böyle, diyoruz, şimdi, Kadisiye Savaşı'ndan, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin, vefatından 5 sene sonra, yetiştirdiği talebeleri, ümmetin önderleri, ümmetin halifesi, Omar bin Khattab, radıyallahu anh, ve onun, dava arkadaşı Saad bin Abi Waqkas onun emirlerinde askerindeki duran Ribi ibn -i Amir radıyallahu anhum cemiyan Bu adamlar üzerinden insanlık için çıkarılmış ümmeti konuşuyoruz arkadaşlar. Çok farklı zaviyelerden bakacağız. İnsanlık için çıkarılmış bir ümmet. Kaynak ismi zikrediyorum. El Bidaye ve Nihaye Hicretin yılları üzerine kuruludur. Birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yılda Ömer'in birinci senesi, Ömer'in ikinci senesi diye öyle bir tasnif yapmış. Allah ona rahmetler eylesin. Ömer bin Hattab'ın hilafetinin ikinci senesinde Kadisi'ye savaşı oldu diye başlık açıyor, anlatıyor. Rustem o zamanki işte Napolyon, onun meşhur bir adam şimdi bile isim olarak hala kullanılıyor şöhretinden. Mecusi ismidir yani kötü bir isim manasında değil, meşhur bir komutanları, astığı astık, kestiği kestik, istediğini öldüren, istediğini yaşattığını zanneden, bir e, Karun, Nemrut kafalı bir adam. Sad ibn-i Ebi Vakkas çatırını kurmuş, e, Kadisiye'de e, veya yakın bir bölgede. Oraya da zaten Cihad ede, ede gelmişler, şehitleri vere vere gelmişler. Rüstem de alaylı bir şekilde, Diyor ki Saad bin Ebi Vakkas'a haber gönderiyor. Yahu niye geldiniz buralara diyor. Bir adam gönderin bir pazarlık yapayım sizinle diyor. Ee, bu Muhiret İbni Şube, radıyallahu anh sahabi, Saad bin Ebi Vakkas ona diyor ki git diyor bizi temsil et diyor. Muhiret İbni diyor niye geldiniz siz bu topraklara diyor. O da anlatıyor. Ya diyor komşu kalalım filan. Bak kanınızı akıtmayayım diyor Rüsten meşhur. İşte bu ağa laflarıyla karnınızı akıtmayayım gelin çekin gidin diyor affedeceğim buraya geldiğinizi diyor bu ibn-i Şuhber radıyallahu anh bakıyor ki laf yok geri geliyor ikinci gün Sa'd ibn-i Vakkas rahat etmiyor Rıbey ibn Amir Amir radıyallahu anh'a diyor ki ya git şu adama bir nasihat et diyor git diyor Rıbey ibn Amir arkadaşlar i̇bn Kesir ah keşke yani Arapçasından ifadelerini okuyabilsek koca bu mızrak elinde, ayağında terlik yok, yırtık pırtık bir elbiseyle, yakaları yırtılmış, aylardır cihattalar çünkü, yemek yok, içmek yok, Rüstem'in sarayına geliyor. Rüstem'in, ifadelere çok dikkat ediniz kardeşlerim, Rüstem'in sarayına geliyor, yani bir Pers baş başkomutanının sarayı, dediğin şey, ve, Rübeye diyorlar ki e, muhafızlar, üstün başını çıplak değişik, üstüne bir şey giyiyorlar, kimle karşılaşacaksın sen filan. Mızrağını bırak buraya diyorlar. Yalnız hala öyledir, saraya silahla girilmez çünkü. ifadeye dikkat edin kardeşlerim, siz adam çağırdınız buraya. Böyle kabul ediyorsanız girerim, yoksa gidiyorum diyor. Rüstem ya bırakın gelsin diyor. Ne nazlı adammış bunlar diyor. Tak tak tak mızrağını vura vura giriyor. Kim bilir altın kaplamalı Çiniler, Miniler sarayda. Pat pat giriyor Rüstem'in karşısında dikiliyor. Rüpey İbni Amir orada yastık kılıflarını filan tarif ediyor. Altın işlemeli yastık kılıflara vesaire yaslanmıştı diyor. Ve kendisini tarif ediyor. Bodur bir ata binmiş. Mızraatından atından büyük, onun ayakları yere değiyor, at bulamamış. Ayakları yere değiyor, attan büyük kendisi. Cılız bir atla Rüstem'in karşısına çıkıyor. Tiyatro gibi böyle bir sahne. Arkadaşlar, Rüstem aynı sözleri de ona söylüyor. Çekin gidin buralardan, boşuna kan akmasın diyor. O da diyor ki, biz kendi irademizle gelmedik. Biz Allah'ın dini için buralara geldik. İstesek de geri gitme istiyor. Ne istiyorsunuz siz diyor? Bize iman, bizim iman ettiğimiz gibi iman edeceksiniz ya da size haddinizi bildireceğiz diyor. Yanındakiler Rüstem'in vurun kafasını filan gibi yapmak istiyorlar. Rüstem diyor ki, ya durun iyi konuşuyor adam. Bir dinleyelim bunu diyor. Meşhur bir ifade kardeşlerim. Rebbe İbn Amir e diyor ki, ne işiniz var sizin bu topraklarda, ne istiyorsunuz diyor. Arkadaşlar, Rebbe İbn Amir birinci alıntımız bu. Ümmeti Muhammedten birisi, Ümmeti Muhammed'in idealini ve ideolojisini anlatıyor. Kimsiniz sorusuna cevap veriyor. Diyor ki, ben aynen e, metin olarak okuyayım. Şu anda inşallah dipdiri şehit olarak bulunduğu mezarında Rabbimden niyaz ediyorum, beni dinliyordur. Sizleri de inşallah melekler ona aktarıyordur. Rabbimden iki şey niyaz ediyorum. Biri onunla beraber bulunmak, bu kelepur zaten. Şu ruhtan birazcık da bize nasip etse diye niyaz ediyorum. Birazcık da. Birazı yeterdi bize yani. Ben metin olarak okuyorum, o da duysun şimdi. Allahu ipta sana Bizi Allah gönderdi. Lennukrja manşeâ min ıbbâdâtı ıbbâdî ila ıbbâdâtillah. Kimi Allah hidayet dilediyse, kula kulluktan Allaha kulluğa götürmek istiyoruz. Şu zevke bak arkadaşlar, başörtü takayım mı? Bu düğüne gitsem utanır mıyım? Ya o diyecekler ki bak şalvar gibi pantolon giyiyor diyen kafaya bak. Beni Allah gönderdi. Kullara kulluktan kurtarmak için geldim diyen delikanlıya bak. Ayağında ayakkabı yokmuş. Senin ayağını öpeyim rübei. Ayağının o çamurlu nasıl tutmuş. Ayağını öpenim senin be. Şu şerefli bakışa bak ya. Şu izzete bak. İnsanlık için çıkarıldığına iman etmiş ama. Öyle medrese mezunu İmâm Hatip mezunu ilahiyatçı. Bra ilahiyatçı. Rib'ici misin sen? Beni Allah gönderdi mi diyorsun? Yoksa 657 mi gönderdi seni? Kim gönderdi? Umin dıkü Dünya ila si'atiha. Şu dünyanın daracığından geniş meydanlarına çıkarmak için geldik. Umin cevril ediyani ila adl-i İslam. Dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine çıkaracağız. Fe bi dinihi ila halkihi Allah bizi İslam'a çağıralım kullarını diye gönderdi. Fe kabile zalike kabillaminu ve reca'na an. Kim iman ederse biz de onu mümin kabul eder çeker gideriz. O men Rüstem'in önündeki cümleyi ifade edin kabul etmezse dinimizi, katelnâhu ebeden, sonuna kadar onunla savaşırız, hatta nüfdiye ila mev'udillah, randevümüze kadar, Allah'la randevümüze kadar, burada Rüstem durdurmuş, nedir randevun ki demiş, dövüşürsek, bana cennet, sana cehennem demiş, kardeşler, hemen korumaları ribbinin üzerine atlamışlar, Rüstem demiş ki böyle bir akıllı adama dokunmayın gitsin demiş. Şu onuruna bakın bunun ya demiş. Kardeşlerim bir numaralı konu bu kadisi eden. Bu ümmetin rıb'i ibni amirleri hayra ümmetin hücetlin naz insanlık için çıkarılmış en iyi ümmet olmanın şuurunu Rüstem'e bile kabul ettirdiler be. Mecusi ateşperest bir adam. O bile bırakın bu delikanlı adamı gitsin demiş. Kılıbıklığı din edinmişle, kendi tarikatından, cemaatinden adama bile üniversite bahçesinde selam vermiyor, deşifir oluruz diye. Yok be! Kendi adamına bile selam vermiyor. Hadi öbür tarikata zaten vermiyorsun. Öbür cemaat zaten senden değil. Neymiş? deşifir olmuş. Şu ribiye bak be! Bu ümmet ne şerefli adamlar görmüş elhamdülillah. Bu şekilde Saad ibn-i Ebi Vakkas'ın önüne gidiyorlar. Saad ibn-i Ebi Vakkas, Ribbiye diyor ki, ne diyorsun diyor, e, bir hal olacak mı? Hiç çare yok diyor. Bu adam diyor kabul etmeyecek diyor. Ribbiye ibn Amir, bu haberi verince, Saad ibn-i Ebi Vakkas sıkma hastalığına tutulmuş. Çok ağır hasta, kıvranıp duruyor çadırında. Bu, bana diyor askerleri toplayın yedi bin askeri bir meydana topluyorlar öğle namazını kıldırıyor birisi çıkıyor kardeşlerim diyor ben yokum diyor Allah size cennet vaat etmişti bana ve size herhalde vakti geldi cennetin haydi buyurun diyor beraber çıkıyorlar diyorlar. çıkış o çıkış elhamdülillah o fethedilen topraklardan arkadaşlar Müslümanlar, Ebu Davudlar, Nesai'ler çıktı. On binlerce mümin, alim çıktı sadece. Şimdiki haline bakmayın. Şimdiki karışıklığa bakmayın siz. Birkaç asırdır böyle oldu. Ümmetin ilim deposu oldu orası sonra. Elhamdülillah. Bütün bu ecirler nereye gitti biliyor musunuz? Müslüman yetişti, Nesai'ler yetişti. Orada müminler, mücahitler yetişti. Rabbi İbni Amir mezarında hepsine hoş geldin dedi onların. Hepsine. O çıplak ayağıyla Rüstem'in sarayını kirleten adam be. Ayakkabısız dolaştılar ama Allah'a itimatları arşa değdi be. Arşa kadar değdi kafaları. Elhamdülillah. Bu sonra Allah'ın lütfu keremiyle ee, müthiş bir şekilde muzaffer kazanıldı. Bu savaştan modern ifadeyle anekdotlar çıkaracağım arkadaşlar. Ömer bin Hattab için de çok önemliydi bu. Neden önemli? Rasulullah'ın arzu bu. Ömer'e nasip olsa da Rasulullah'ın şöyle bir sevdiği Ömer olsa derdi o. Şimdi e, diyor ki e, İbn Kesir iki de bir Medine'nin dışına çıkıyor. E, tabi aylarca yol kat ediliyor. Ta İran'dan, Kadisiye'den Medine'ye gelmek 20 gün sürüyor at üzerinde. İki de bir, ya Ömer sabahin geldin diyorlar. Öğleye kadar belki bir haberci gelir bir yerden diyor. Belki bir haberci gelir diyor. Sonunda fetihten sonra bir haberci Medine'nin dışından Ömer'e haber getirmeye gidiyor. Medine'li değil adam tanımıyor. Ömer bin Kattab da Medine'nin dışında yani Banlio kısmında Medine'nin ya Irak tarafından gelen var mı diye soruyor. Adam onu görüyor. Selamun aleyküm aleyküm selam diyor. Yahu diyor, e, nereden geliyorsun diyor. Müjdeli şey getiriyor, ne getiriyorsun diyor. Ömer'e haber getirdim, Ömer'e haber getirdim. Ya ne getirdin sen diyor. Onu tanımıyor, Ömer olduğunu anlamamış. ya e, yamalı, cübbeli bir hacı amca. Medine'de hacı amca dolu. E, Ömer'e, Kadisiye'de, Ebu Saad bin Ebi Vakkas'ın mesajı var, zafer oldu diyor. Ömer, sevinç, gözyaşlarını akıyor, hamd ediyor Allah'a. Sonra, Yahu diyor sen uzatma diyor. Beni Ömer'e götürsene ne oyalıyorsun beni buralarda diyor. Ömer benim be adam diyor. Adam kız arıyor, boz arıyor. Ya Emre'nin diyor. Niye kendini tanıtmadan rezil oldum sana diyor. Ben ne bileyim seni Medine'de bir Müslüman zannettim diyor. Kardeşim diyor. Bu mutluluğun içinde bu konuşulmaz. Gel diyor kucaklıyor onu. Bu anekdot ne biliyor musunuz? Kardeşler. Bu iktidarı Allah kadisiyeyi nasip etti. Lider olduğu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın müminininden olduğu hissedilemedi üzerinde. Protokol yok. Yamalı cübbe. Koruma yok. Çölde ağacın kenarında bir hacam amca bekliyor. O da ona Ömer nerede diye soruyor. Bu olursan Allah seninle Devlet kaymaklarıyla beraber Protokol, force Makam büyüdükçe de Kendi halimize kaldık işte Ya emir ol müminim Bana niye böyle yaptın diyor Niye mahcup ettin beni ya O da şimdi Tamam tamam fethi oldu sen boşver ben Ömer'e gideyim Bana Ömer'i göster diyecek Ömer'i iteliyor Lider buysa sıtma hastalığına yakalanmış saat bin Ebi Vakkas Yıldırım gibi düşüyor işte kadisiyede. İki. Üçüncü anekdot arkadaşlar. Daha önce derslerden birinde bunu zikretmiştim çok eskiden. Ebu Mihcen diye birisi var. Bu da İbn Kesir'den nakil. Ha ondan hep nakil ediyorum. Ebu Mihcen... Şarapçı deyimiyle. Şarapçı. Saad bin Ebi Vakkas zincirlemiş bunu. Ulan biz burada cihad ediyoruz. Biz cihatla meşgulüz. Sen burada şarap bulup içiyorsun. Köylülerden, möylülerden bir şarap bulmuş oranın yerlerinden içiyor. Yakalamış bunu. Medine'de seni Ömer'e teslim edeceğim demiş. Göreceksin demiş. Zincirlemiş bu. Saat bin Ebi Vakkas komutan, komutanın çadırı en üstte, şehri ve kadisiye meydanını görüyor. Bu da zincirli. saat bin Ebi Vakkas da ölüm döşeğinde. Çok ağır sıtma. Bu da çadırın kenarından, zincirlendiği ağacın dibinden meydanı seyrediyor. Arkadaşlar, yahu Allah aşkına zihinlerimiz, aklımız bir kenarda bunu dinleyelim. Şu önceki derslerimizde bu ümmete Allah dinine emanet ederken zalim mu enfusiyim vardı yani günahkarları bile diye bu bumakça şarapçı Saad bin vakasın hanımı da orada o da buna yemek getiriyor Saadın evinde esir ya bu demiş ki Saad bin vakkaın hanımına yerlerin göklerin sahibi olan Allah için senden bir şey isteyeceğim demiş ne istiyorsun demiş bu zincirlerimi çöz, bana bir at ver demiş. Deli misin? Saat seni bağladı buraya demiş. Şuraya bak ya demiş. Şuraya bak demiş. Cennet herkesin eline ayağına düştü bana gelmiyor demiş. Şuraya bak demiş. Meydanı gösteriyor. Seni çözdüğü mü saat anlarsa boşar beni demiş. Ya sen beni çöz demiş. Şehit olursam zaten kaçta gitti olur. Şehit olmazsam Gelip kendi zincirime kendim bağlanacağım merak etme demiş. Dayanamamış, çözmüş onu. Saadip ne bir Vakkas'ın atını da ona vermiş. Meşhur bir atı var, onu herkes tanıyor. Gizli bir şekilde gitmiş meydan'a katılmış. E bu müjcen cengaver bir adam ama. Saadip ne bir Vakkas meydanı seyrediyor, kıvranıyor o arada. Hanımına demiş ki. Yahu demiş, şu at benim ata benziyor. Böyle at yoktu bizim orduda demiş. Üstündeki de Cephrail midir? Nedir bu yahu demiş. Cengaver cihad etmiş. Allah zaferi nasip edince gelmiş zincirlerine bağlanmış tekrar akşam. Çok uzun sürmedi zaten son savaş. Bir kindilamazına namazına kadar bitti. Sadim atına in, atına binip gidecek gelmiş bakmış. Ebu Mevcan orada. Kadın dayanamamış böyle böyle yaptım kusura bakma demiş. Gelmiş Ebu mühtene demiş niye böyle bir şey düşündün demiş. Yani ben bir kere şarap içtim diye şehit hakkı yok mu bende demiş. Şehit olmak istedim nasip etmedi Allah demiş. Zalimu enfusihim bu işte. Şarapçıları bu olan bir ümmetiz kardeşlerim. Alim kılıklılarının emekli olduktan sonra kenara çekildiklerine bakmayın siz. Allah onlardan razı olsun. Kadisiye'nin ikinci anekdotu bu. Üçüncüsü kardeşlerim, Üm Kethir diye bir kadın, Hemmam İbni Haris'in karısı bu. Bu bir hatırasını naklediyor. Arkadaşlar, Kaldıysa takatınız dinleyin. Diyor ki, Biz kadisiye kadınlar ve çocuklar olarak ailece gitmiştik hep diyor. Tikniğe gitmişler. Kilometrelerce, Medine'den Kadisiye. 2000 kilometre civarında yol kardeşlerim. Ailece gitmişler. İlk meydana biz giremedik diyor. Sonra hezimet işaretleri olunca hepimiz birer sopa bulduk diyor. Kadınlar ve çocuklar olarak. Gittik yaralı Müslüman görürsek onu kenara çektik. Yarasının kanamasını durdurduk. Sonra da diyor ufak tefek yaralı kafirleri görünce sopalarla onları öldürdük diyor. Sonra baktık ki çocuklarımız kafirlerin avretlerini görüyorlar. E, avret olan yerlere çocukları sokmadık diyor. Ya i̇nsan bir piknikte bir şey oldu da onu anlatıyor gibi Kadisiye meydanını anlatıyor. Arkadaşlar gözlü yaşlı olarak Kur'an kursuna çocuğu gönderen analara selam olsun. Hey anacık be çocuğunu 3 kilometre ötedeki Kur'an kursuna gönderiyor. Selam olsun o anaya. Ailece kadisiye gitmişler. Kaçırılır mı biletler devletten nasıl olsa? Bu dördüncü anekdot. Kardeşim, kalan sabır ve tahammülünüzü zorlayın ve son beşinci anekdodu kadisiyeden dinleyin. Bu ümmet diye başlıyoruz ya, bu ümmet, şu Orta Doğu perişanlığı denen tabloyu aslından okuyalım. Kardeşlerim, bir mektupla Saad bin Ebi Vakkas, Ömer bin Hattab'a savaşın kadisiyenin sonucunu yazmış. Ömer'e gelmiş mektup. Arkadaşlar bu mektubu uzunca kısaca anlatayım. Ya emir-el müminin Allah'a hamdolsun kafirleri mağlup ettik. Rabbim bize nasip etti. Deprem geçmiş oldu üzerlerinden o hale geldi diyor. Bizden de saat bin Ubeyd vefat etti şehit oldu filan filan filan e, kimseler şehit oldu isimlerini bilmediğim pek çok şehidimiz de var diyor sonra da şu cümleye dikkat edin kardeşler ya emir müminin 7 bin kişiydik bazı rivayetlerde 6000 bin kişi hepimiz Kanu yedovun bil Kur'an, İsa jen عليهمü lail k'dowi nahl gece arılar gibi arı kovanı gibi Kur'an sesleriyle inlettik bu vadileri diyor. Vahum asadun fi nihari la tuşbiyumü usud ormanlardaki arslanların görmediği bir arslana dönüştüler geceleri diyor. Kendi mücahitlerini tarif ediyor. وَلَمْ يَفْطُلْ مِنْ مَضَا مِنْهُمْ illa اِلَّا بِشَهَادَةِ الشَّهِيدِ Ya emir al-müminin, hepsi değerli bir grupla biz bu işi yaptık. Sadece şehit olanlar en iyilerimiz olarak gitti. Ebu Mihcan de bu kadronun içinde. Bu ümmet, insanlık için çıkarılmış bir ümmet idi. Öyledir. Köyünden, kasabasından ibaret zanneden, İslam alemi diye bir sınırı, ümmetin sınırı zanneden, kendi kliğini, grubunu, arkadaşlarını, dergisini, vesairesini, ümmeti Muhammed'in bütünü zannedenler, başka, Sa'd bin Ebi Vakkas başka. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.